Şimdi mukaddimeyi bitirdik ve birinci bölüme gir giriyoruz arkadaşlar. Normalde usulü fıkıh kitapları yani daha önce yazılmış olan usulü fıkıh kitapları birinci bölümde el-hukum ve el-mahkumu Bu konudan bahseder. Yani hüküm, hakim kimdir, hükmün çeşitleri nedir, şer'i hüküm kaç kısma ayrılır, teklifi hüküm, vada'i hüküm, mahkumin aleyh, mahkumun fih bundan bahseder ancak bu oldukça zor bir konudur zor bir konu olduğu için son dönemde son 50 yılda şer'i delillerden başlayarak kitaba giriş yapmışlar yani birinci konuyu birinci konuyu şer'i delillerden başlayarak şey yapmışlar o kitabı okumadım kardeşim ben yani Hasan Karakaya'nın usulünü okumadığım için bir şey diyemeyeceğim ben Yani daha doğrusu Türkçe bir tane okudum ben başka hiç okumadım. diğerlerini okumadım. Devam edeyim inşallah. Birinci bölüm neymiş arkadaşlar? Şer'i deliller. Birinci de şey neymiş? Şer'i deliller. Bunu notalım. Birinci konumuz neymiş? Şer'i deliller. Anlaşıldı mı? Usulül fıkhın. Birinci konusu şer'i deliller konusu. Yani burada... Neyi işleyeceğiz? Şer'i deliller nedir? Şer'i deliller nedir? Birinci konu olarak bunu işleyeceğiz. O halde konuşurken burada delilin ne dediğimiz zaman şer'i delilin ne demek istiyoruz? Şer'i delilin ne demek istiyoruz? Peki bunu öğrendiğimiz zaman bize faydası ne olacak? Şer'i delil nedir? Ne değildir? Bunu öğreneceğiz. Mesela şimdi ben konuşuyorum. Diyorum ki bir hadis okuyorum veya bir ayet okuyorum. Allah subhanehu ve teala böyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur diyorum. Adam çıkıyor diyor ki bizim mahallenin hocası böyle düşünmüyor. Şimdi bu adamın bilmediği şer'i delilleri bilmiyor bu adam. Bu adam şer'i delilleri bilmiyor. Eğer şer'i delilleri bilseydi mahallenin hocasının kavli şer'i delil değil. O zaman hiç itibarı yoktur. Mahallenin imamının sözü şer'i delil değil, hiç itibarı yoktur. Aynı şekilde biraz daha genişletebiliriz bunu. Aynı şekilde biraz daha genişletebiliriz. Biz anlatıyoruz bir şeyler, herhangi bir şey anlattığımız zaman adam çıkıp itiraz ediyor. Diyor ki, işte ulema böyle düşünmemiş. Bir defa ulema tabirini bilmiyor da, ulemadan kastı müftüler, vaizler veya şunlar bunlar ya da ne bileyim, sarih meselede Apaçık bir meselede, işte cihat bölgesi alimleri sizin gibi düşünmüyor. Deseniz ki bana ne deseniz, sizi cihat düşmanı ilan edecek. Sizi cihat düşmanı ilan edecek. Burada önemli olan, karşıdaki muhatap, şer'i delil nedir bunu bilmiyor. O halde, hemen ilk başta öğrenmemiz gereken nedir? Şer'i deliller nelerdir? Alimler, şer'i delilleri, Ihtilaflı olmakla birlikte, ehtilaflı olmakla birlikte bir kitap. Bakın yazayım ben onu, size de not alın inşallah. Bir kitap. 2 sünnet. 3 icma. 4 kıyas. 5 istihsan. 6 bunlar not alın arkadaşlar. İstihsap 7. Mesalihi mürsele. Yani maslahat. Mesalihi mürsele. 8. Örf. Örf dahi yeri geldiği zaman delildir 9. Sahabe kavli. 10. Geçmiş şiraitler. 11. Seddüzzerai. Alimler şer'i delilleri bu şekilde sıralamışlar. Bunların büyük bir kısmı ihtilaflıdır arkadaşlar. Kitap, sünnet, icma, kıyas haricinde hemen hemen diğerlerin hepsi ihtilaflıdır. Anlaşıldı mı? Ancak kitap, sünnet, icma ve kıyas üzerinde Cumhurun ittifakı vardır. Cumhurun ittifakı vardır. Bunlardan sadece, sadece icmaya ve kıyasa itiraz eden, bazı azınlık topluluk olmuştur ancak azınlığın görüşü burada itibar etmez mesela İbni Hazm kıyasa oldukça ne yapar? Karşı çıkar İbn Hazm kıyasa oldukça karşı çıkar. Arkadaşlar bu delillerden ilk dördü asli delildir. Asli delildir kitap, sünnet, icma kıyas bunlar asli delildir diğerleri ise istihsan, istislah mesalihi mürsele ve ıstısla tamam mı? Öf sahabe kavli şer'u men qablena veya zerai, Bunlar ise feri delildir. Tabi, burada hemen delil ne demek? Delil ne demek? Bunu da izah edelim. Delil ne demek? Bunu da izah edelim. Kendisinden şer'i hüküm istinbat onlana şeye delil denir. Tamam mı? Kendisinden şer'i hüküm istinbat edilen şeye delil denir. Yani Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'dan şer'i hüküm çıkartabilir misiniz? Çıkartırsınız. Sünnete baktığınız zaman sünnetten bir şer'i hüküm çıkarma mı? İstinbat edilir mi? Edilir. Ee, delil çıkarma kardeş. Hüküm çıkarma. Tamam mı? Ee, i̇cmadan bir istinbatta bulunulur. Kıyastan istinbatta bulunur O halde şer'i delil ne demekmiş? Kendisinden şer'i hüküm, istinbat olunan. Kendisinden şer'i hüküm, istinbat olunan demektir. Aslında delil, logatta ne manadadır? Rehber ve kılavuz manasındadır. Rehber ve kılavuz manasındadır. Anlaşıldı mı? Delil neymiş? Rehber ve kılavuz manasındaymış. Istilah manası ise, dindeki, yani şer'i ilimlerdeki manası ise, kendisinden Şer'i hüküm, istinbat olunan şey demektir. Üzerinde düşünüldüğü zaman, üzerinde düşünüldüğü zaman, insanı bir sonuca götürecek, bir hüküme ulaştıracak şeydir. İnsanı bir hüküme ulaştıracak şeydir delil. Anlaşıldı değil mi burası? Delilin manası anlaşıldı. Deliller arkadaşlar bu biraz önce saydığımız delilleri alimler kendi arasında kadar, yani sınıflandırmışlar. Kendi arasında ne yapmışlar? Alimler sınıflandırmışlar. Mesela akli deliller nakli deliller. Akli deliller nakli deliller. Bakın burada 11 tane delil saydım ya ben. Şer'i delil saydık 11 tane. Bu 11'ini kendi arasında Ee, sınıflandırmışlar. Mesela amidinin ehkamdaki ilk sınıflandırması akli delil ve nakli delil şeklindedir. Akli delil ve nakli delil şeklindedir. Tamam mı? Mesela akli delil ne demek? İç ve dış duyulara veya zihin muhakemesine dayanır. Mesela bunlardan kıyas, istihsan, mesalihi mürsele anlaşıldı mı? E, seddüzzerai bunların hepsi akli delildir ses var değil mi arkadaşlar ses var değil mi tamam ses var bunlar neymiş akli delillermiş nakli delil ise tamamen nakli dayanır mesela kitap nakli delildir sünnet nakli delildir icma nakli delildir sahabe kavli nakli delildir Şervümen gablena nakli delildir Yani alimler ilk önce delilleri akli ve nakli olmak üzere ikiye ayırmışlar. Bunların bazıları aklidir. Mesela kıyas tamamen akla dayanır. İstihsan tamamen aklidir. Mesalihi mürsene tamamen aklidir. Yani his yoluyla, akıl yoluyla ortaya çıkar. Bazıları ise naklidir. Mesela kitap. Mesela sünnet. Bunlar nedir? Nakli delinlerdir. Tabi. Bu şekilde ikiye ayrılır. Ve hakeza lafzı olan ve lafzı olmayan şeklinde de ikiye ayrılır. Yani nas olan veya nas olmayan şeklinde de ikiye ayrılır kardeşler. Tamam mı? Nas olanlar ve nas olmayanlar. Bu şekilde ikiye ayrılır. Neler? Ee, deliller. Mesela Kur'an ve Sûret'in lafzı vardır. Halbuki kıyası ve istisanın lafzı yoktur. Yani kıyasla ve istihsanda mesela ee, namaz kılın, oruç tutun bir lafız var değil mi? Yani nastır. Lafzı varsa nas denir ona. Lafzı olana nas denir. Demek ki bu 11 delil aynı zamanda nas olan veya nas olmayan Ya da lafzı olan Veya lafzı olmayan Şeklinde de ikiye ayrılır Bazılarının lafzı vardır Mesela icmanın lafzı yoktur Kıyasın bir lafzı Bir kelimesi yoktur Irfın bir lafzı yoktur Bu şekilde de ikiye ayrılır Bunların hepsi farklı ayrımlardır Mesela yine başka bir ayrım vardır Yine Başka bir ayrım vardır Ee, vahye dayanan veya vahye dayanmayan mesela Kur'an tamamen vahidir değil mi? Sünnet tamamen vahiydir ancak icma ve kıyas vahiy değildir icma ve kıyas vahiy değildir bizzat vahyin kendisi değildir icma ve kıyas ancak Kur'an ve sünnet nedir? Tamamen vahidir. Kur'an'a metlu vahid deriz, sünnete gayr metlu vahid deriz. Kur'an'a metlu vahi sünnete ise gayr metlu vahid deriz. Vahid olan vahid olmayan, daha doğrusu vahye dayanan veya vahye dayanmayan şeklinde vahye dayanmayan şeklinde ikiye ayırırız. E, bu soruyu inşallah sünneti incelerken açıklayacağım kardeş, tamam mı? Şimdi sadece genel hatlarıyla izah etmeye çalışıyorum. E, sünneti bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Yani bu 11 delil saydık ya hepsini tek tek inceleyeceğiz. Kur'an'ı inceleyeceğiz. Arkasından sünneti, arkasından icmayı şartlarının ne zaman delil olur, ne zaman delil olmaz. Her icma iddiası delil midir, değil midir. Kıyasın şartları nedir, kıyasın rükunları nedir. Uzun uzun yani en az e, 3 ay, 4 ay Bunları tek tek inceleyeceğiz. Tek tek inceleyeceğiz. Aynı zamanda aynı zamanda asli delil veya fer'i delil olmak üzere ikiye ayrılır. Asli delil ya da fer'i delil olmak üzere ne yapar? İkiye ayrılır. Anlaşıldı mı? Asli deliller nedir? Dört tanesi asli delildir arkadaşlar. Kitap, sünnet, icma, kıyas bağlayıcı delildir. Neymiş dördü? Asli denildir. Bunlar hüccettir. Yani nedir? Hüccettir. Kitap bir hüccettir. Sünnet bir hüccettir. edille şer'iyye. Tamam mı? edille şer'iyye. Diğerleri hüccet konumunda değildir. Hayır hüccet konumunda değildir arkadaşlar. Fer'idir. Hüccet konumunda değildir. Hepsini uzun uzun açıklayacağız. İnşallah. Ama şimdi konuya giriş yaptığımız için Siz bu şekilde bilin. Neyi bilin? Delil kendisinden hüküm çıkarılan. Şer'i hüküm istinbat edilendir. Delil kendisinden şer'i hüküm istinbat edilendir. Bunu bilin. 11 tane delilimiz olduğunu bilin. Hayır, hayır. Ee, hüccet bağlayıcı delil demektir tam manası. Bağlayıcı delil demektir hüccetin. Tamam mı? Bağlayıcı delil demektir. Yoksa her delil hüccet makamında değildir. Tamam mı? Hüccet makamında değildir. Devam ediyoruz. 11 tane şerit delilimiz var. Bunları kendi arasında akli olan, nakli olan. 1. Nas olan, nas olmayan. 2. Vahye dayanan, vahye dayanmayan. 3. Asli ve fer'i 4. 4 şekilde ne yaptık? Ayırdık. Bir daha yazayım. Bakın. 11 tane şer'i delilimiz var. Bunlar ne yaptık? Akli ve nakli olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. Akli ve nakli olmak üzere iki grupta ne yapabiliriz? İnceleyebiliriz. Nas olan nas olmayan bu şekilde de inceleyebiliriz. 3. Vahye dayanan vahye dayanmayan Bu şekilde inceleyebiliriz. Mesela şerunmen kabrena vahya dayanmaz. Bizden öncekilerin şeriatı değil mi? Vahya müstenit değildir yani. 4 asli ve fer'i olmak üzere iki yedi şey yapabiliriz. Asliler neymiş? Kitap, sünnet, icma, kıyas. Fer'i olanlar istihsan, istishab, mesalihi mürsele yani maslahat dediğimiz şey, örf, veya adet, sahabe kavli, seddu zerai, şerümen kablena, bunların hepsi nedir? Bunların hepsi fer'i delillerdir. Peki bu delillerin tertip sırası nedir? Tertip sırası nedir? Asli delillerin tertip sırası kitap, sünnet, icma ve arkadaşlar. Yok. Kardeş öyle bir ayrım. Asli ve fer'i zaten onun içinde. Bağlayıcı olan veya bağlayıcı olmayan şeklinde asli ve fer'i Bunun için de zaten. Anlaşıldı mı? Burası da anlaşıldı mı? Bu delillerin tertip sırası. Kur'an, sünnet icma ve kıyastır. İcma ve kıyastır. Burada usulcülerin ekseriyetle usulcülerin tarifinde usulcülerin ee, getirmiş olduğu hadiste Muaz bin Cebel hadisi vardır değil mi? Resulullah ona sana bir dava getirildiği zaman... Neyle hükmedeceksin? Ya Muaz denmiş. O da Allah'ın kitabında bulduğum ile hükmedeceğim. Onda bulamazsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde hükmedeceğim. Ya onda bulamazsan kendi reyimle iştahat edeceğim demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun Muaz bin Cebel'in bu e, bu hadisin hakkında geçen de ben malumatta bulundum bazıları bu hadisi bu hadisi itiraz etmişler yok sadece Ebu Davud'da geçmiyor Tirmiz'de de geçen bir hadis senedine itiraz etmişler mesela İmam Sirahsi bunu şey yapıyor bu itirazları e, kabul etmiyor İmam Sirahsi bu itirazlara kabul etmiyor e, hadisin tahkiki ne der? İbni Macid'e geçiyor Tirmiz'de geçiyor İbni Macid'e geçiyor Tirmiz'de geçiyor Ebu Davud'da geçen bir hadis bu Ancak usul kitaplarında ve daha sonraki muhaddir birçok eserlerde kullanıldığı için kullanıldığı için manen sahih demişler alimler. Yani hadisin her ne kadar senedi zayıf olsa da mana olarak nedir? Sahihtir demişler. Şimdi arkadaşlar konuyu bitirmeden önce konuyu bitirmeden önce şunu söyleyeyim ben size. Öncelikle Öncelikle, öncelikle şer'i delil nedir bunu bileceksiniz. Peki bu bilgi size nasıl faydalı olacak? Bundan sonra hiç kimse din adına konuşurken din adına konuşurken şer'i delil olmayan bir şeyi ortaya koymayacak. Bundan sonra derslerimizde soruların soru sorduğunuz zaman ve ben cevap verdiğim zaman benim cevabıma şer'i olmayan bir delille itiraz ederseniz diyeceğim ki fıkıh usulü dersinde biz şer'i delil nedir, ne değildir, bunu gördük, senin getirdiğin söz şer'i bir delil niteliğinde değil, kabul görmüyor diyeceğim. Ya da ben ya da ben size şer'i delil olmayan şer'i delil olmayan bir söz söylediğin zaman diyeceksiniz ki hocam bu söylediğiniz şer'i delil değil bizim tarafımızdan kabul görmez. Bizim tarafımızdan nedir? Kabul görmez diyeceksiniz. Yani şer'i delil nedir bunu öğrendik. O halde şer'i delil yok derslerden önce öyle değildi. Ama herkes istediğini söyleyebiliyordu. Herkese istediğini söylemesi serbestti. Madem bunu öğrendiniz bundan sonra artık herkes her istediğini söyle söyleyemeyecek. Yani kendi aranızda da konuşurken Kendi aranızda da konuşurken sadece şer'i delili, sadece şer'i delili söyleyeceksiniz. Tamam mı? Şer'i delili. Şimdi adım adım gittiğimiz için şer'i delili söylerken de ne yapmanız gerekir? Onları da öğreneceğiz. Şu an için sadece şer'i delili vermeniz yeterlidir. Yanlış verseniz bile. Daha ileride ileride şer'i delilden hüküm istinbat edebilmeniz için gerekli kâide nedir? Nasıl olur? Nasıl olmaz? Bunları açıklayacağız. Getirmiş o getirmiş olduğunuz şer'i delil muhkem mi, müteşabih mi? Nas mı? Zahir mi? işaret mi? Bunları göreceğiz. Bunları göreceğiz. Aleykümselam. Araş hoş geldin. Onun için şimdilik bu kadarını öğrenin. Şer'i deliller Bu 11 tanesidir. 4'ü aslidir. Diğeri 7 tanesi feridir. Her ne kadar bazı ihtilaflar olsa da bazı ihtilaflar olsa da bunlara tek tek değineceğiz. Şimdi kısaca Kur'an'ın tarifini Kur'an'ın tarifini yapalım ve dersimizi bırakalım. Şeridelilerin ilki Kur'an'dır arkadaşlar. Kıyası yani kabul etmeyenler Kıyası kabul etmeyenler yanlış yapıyor yani. Ümmet kabul etmiştir kardeş. Yani ümmet kabul etmiş, kabul ettiği için e, ümmetin dışındaki kabuller bizi ilgilendirmiyor. Yani kişilerine kabul ederse esin bu bizi ilgilendirmiyor. Tamam mı? Şimdi ümmete bakacağız. Evet. <gülüyor> Kıyas konusuna geldiğimiz zaman anlayacağız. Tamam mı? Ümmetin kabul edip etmediğini kıyas konusuna geldiğimiz zaman anlatacağım inşallah. Tamam mı? Kur'an. Asli delillerin asli delillerin ilki nedir? Kur'an'dır. aslı delillerin ilki nedir arkadaşlar? Kur'an'dır. Şimdi Kur'an'ın tarifini yazıyorum. Kur'an'ın tarifini yazıyorum. Resulullah'a indirilen Kimse yazmasın arkadaşlar. Ben şu tekstimi kapatayım. Bir saniye. Heh. Bir. Kur'an'ın tarifi. Resulullah'a indirilmiş olacak. İki. Mushaflarda yazılı. Mushaflarda yazılı olacak. 3 tevateren nakledilmiş olacak. 3 tevatüren nakledilmiş olacak. 4 okuması ile yani kıraati ile taabbüd edilecek. Kıraati ile ibadet edilecek. 5 eee 5 demeyelim, edilen Allah'ın muciz kelamıdır. Genel olarak alimler genel olarak alimler Kur'an'ı bu şekilde tarif etmişler. Tabi bu tarifin içine Fati, Fatiha'dan başlayıp Fatiha'dan başlayıp Nas'ta biten şeklinde bir ibarete koymuşlar veya farklı farklı ifadeler getirmişler. Ancak Bir şeye Kur'an diyebilmeniz için birinci şart, onun Resulullah'a indirilmiş olması gerekir. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeyen hiçbir şey Kur'an değildir. İkincisi, mushaflarda yazılı olan. Mushaflarda yazılı olacak. Mushafta yazılı değilse bu Kur'an değildir. 3 tevatüren nakledilecek. Dört, Kıraatı ile ibadet edilecek. Kıraatı ile ibadet edilecek. Mesela hadislerin kıraatı ile ibadet edilmez. Şahıs kıraatlar ibadet edilmez. Şahıs kıraatlar tevatüren nakledilmemiştir. Hadisler mushafta yazılmamıştır. Bir de 5 Arapça olacak. 5 ne olacak? Arapça olacak. Bunu unuttum ben yazmayı. Açıklayayım kardeşim. 5 Arapça olacak. Arapça olmayan şey Kur'an değildir arkadaşlar. Unutmayın. Arapça olmayan şey Kur'an değildir. Kur'an'ın Arabiyen diyor. Değil mi? Arapça bir Kur'an. Sıfatı olarak gelmiş. Kur'an'ın nesi olarak gelmiş? Sıfatı gelmiş. O halde meal Kur'an değildir. Meal Kur'an değildir. Peki bizim şer'i delillerimizin ilki Kur'an ise, şer'i delillerimizin ilki Kur'an ise, Mealle ibadet olmaz bu bir. Mealle ibadet. Aslen temel olarak mealle ibadet olmaz bu bir. İkincisi ikincisi mealle mealeden mealeden şey çıkmaz. Hüküm istinbatında bulunulmaz. Mealden, hüküm istinbatında bulunulmaz. Yani bulunulmaz. Yani kişi bir hüküm elde edeceği zaman, bir hüküm çıkaracağı zaman bunu mealeden yapamaz. Anlaşıldı mı? Bunu mealden yapamaz. Şimdi burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta böyle güzel bir şekilde Kur'an'ın Kur özellikleri, nazmı, musaflarda yazılı olması. Ee, şimdi tam Yeri ne zaman geldin sen? Bakıyorum ben. Sen sonra gelmişsin. Onun için biraz önce söylediğim söz sana geçerli değil. Şer'i delil getirmen lazım. Tamam mı? 3 ve 4. Bunların hepsini açıklayacağız. Tevatüren nakledilmiş demek yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluktan gelen haberdir. Yani mesela İstanbul'un Fethi İstanbul'un Fethi ve ve Tevatüren bize ulaşmıştır. Çünkü binlerce insan binlerce insandan bize nakletmiştir. Aynı şekilde işte Kur'an bize tevatüren yani inkarı mümkün olmayacak bir tarzda bize ulaşmıştır. Yüzlerce insan yüzlerce insan, yüzlerce insandan bize ne yapmıştır? Ulaştırmıştır. Kardeş tevatürün şartı şudur. Yalan söylemek üzere bir araya gelmeyecek insan topluluğu yani akle Yalan söylemesi mümkün olmayan insan topluluğu demektir. Sen baktığın zaman aklen yalan söylemesi mümkün olmayan insan topluluklarını gördüğünde buna tevatürün sayısı hakkında ihtilaf vardır kardeş. Belli bir sayısı yoktur. Tevatürün sayısı hakkında ihtilaf vardır. Gereksiz gereksiz sayılar söylemişler. 40 kişi, 50 kişi, 20 kişi, 30 kişi filan diye. Bakacaksın habere yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluktan geliyorsa bu sayıdır aleyküm selam. Tevatürdür. Yalan söylemesi mümkün olmayan. Bu topluluktan topluluğa değişir. Mesela Türkiye'de 100 kişiden gelen bir haber yalan olma ihtimali vardır. 100 kişiden geliyorsa bir haber, Türkiye'de yalan olma ihtimali vardır. Ama 10 tane sahabeden geliyorsa bana göre mütevatırdır. Çünkü yalan söylemesi mümkün olmayan hele lafzen geliyorsa ben bunu mütevatır kabul ediyorum. Çünkü 10 sahabe bir araya gelip de yalan söylemesi aklen mümkün değildir. Yani böyle bir şey mümkün mü? On sahabenin bir araya gelip akle yalan söylemesi mümkün mü? Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, yalan iftirada bulunması mümkün mü? Aklen bu mümkün olmadığı için on sayısı bana göre tevatürdür. Ama Türkiye'de 50 kişi bir şey iddia etse ben inanma. Kendim araştıracağım. Onun için tevatürüm e, sabrederseniz cevap alırsınız kardeş. Tamam mı? Ee, tamam mı? son olarak dersimiz burada bitti inşallah dersimiz burada bitti inşallah önümüzdeki önümüzdeki ders Kur'an'ı yani şeridelilerden ilk olan Kur'an'ı uzun uzun açıklayacağız mealden okuyacağımız zaman ayrı Kur'an okumak için bazı kurallar meali okumak için aynı mıdır hükmü Ben soruyu anlayamadım ama ben soruyu anlayamadım ama şöyle izah edeyim e, meal okurken abdest almanıza gerek yok ama Kur'an'ı mushaftan okuyacakssanız e, mushaftan okuyacaksanız sorunuz fıkıh usulü ise bugünkü anlattığım konuyla ilgili ise bunu sorun değilse sormayın kardeş yani anlattığım konuyla ilgili ise sorun anlattığım konuyla ilgili değilse sormayın tamam mı Ben sorunuzu tam olarak anlamadım. Hem mushaf hem de meal olursa evet mushaf dediğimiz Arapçası. Mushaf dediğimiz Arapçası. Türkçesi mushaf değildir. Ve abdestsiz buna dokunamazsınız. Tamam mı? Buna dokunamazsınız. Sadece meal ise Abdestsiz okunabilir. Sadece meal ise abdestsiz okunabilir. Tamam mı? Sadece meal ise abdestsiz okunabilir. Delil soranlara müştehitlerin hükmünü söylesek, delilleriyle, delilliyle söylemeniz gerekir. Yani hiç kimsenin müştehidin hükmünü delilsiz olarak ittiba etmesi, özellikle dinde bilinen meşhur konularda ittiba etmesi caiz değildir deliliyle söylemeniz gerekir. Yoksa sadece şu müşteği böyle söylemeniz demek yetmez. Yok. Onu diyen yanlış söylüyor. Yani onu diyen alimler yanlış söylüyor. Ee, abdestsiz dokunmayın siz Kur'an'a. Tamam mı? Abdestsiz dokunmayın siz Kur'an'a. Şimdi bir saniye bekleyin inşallah. ey selam. Bu dersimiz bitti inşallah. Arapçaya başlayacağız da ben bir şey arıyorum. Yani o kadar dağınık ki. Yok kadın baş açık okumasın. Tamam mı? Başlı örtülü okusun inşallah.